ahlak ve muamelet üzerindeki dini prensiplerimizi benimsesinler. Eğer bu dünyanın adamı bizim dinimizin prensiplerini benimsesinler. Kur'an-ı Kerim anayasa diye tutsunlar şöyle. Bunun yolunda girilecek desinler katliati gibi. Nal olun. Görecekler az zamanda arzın yüzü bir cennet manzarası arzı. Yerin yüzü cennet gibi olacak o zaman İftiralar Kalkacak Büyük derler olmayacak Sahtekarlıklar kara bursalar, İffet namusa göz atmalar Katiller Caniler istimaldan Hiçbir şey kalmayacak Yalnız hak Yalnız adalet Yalnız iyilik ve özellik bulunacak yani şu iki hadisle amel etsen kendin için istediğini gelin içinde istemiyor. Kendin için istemediğini gelin içinde istemiyor. İçin. için. Dilinle, dilinle kimseyi incitme yok. İşte bu iki şey olsa diyor yeter. Bütün dünyaya yeter bu iki hadis. Ama bunlar bunlar gibi binlerce hadis mi? Ahlağı İslam Büyükleri muhtelif şekillerde tarif etmişlerdir. <gülüyor> İslam Büyüklerinin tarifi gibi tarif edeyim. Yazdımlara. Güzel ahlak. Hasanı ı Bastı'yı der. Güler yüzdür. Bol ihsan. Bol bol ihsan. Güzel, güler yüz. Bol ihsan. Men-i eza'dır. Eza'yı men etmek. İmanın şubesi kaç idi kardeşim? 70'ti. Birincisi baştan 70 şubenin kelime-i şehadet. En aşağısı yollardan millete eza veren tikeni, bir çukuru doldurmak. Bir adam zarar görmesin diye bir taşı kaldırıp da ayağa, tekere vesaireye. O kadar olmasın diye şuraya koy vermek bile imanın şubesinden biri. İyilikler bütün imanın şubesi oluyor, görüyor musun? Onun için diyorum. Şimdi böyle yapalım. İmanın suyu kıda, güzel ahlak. Güzel ahlak. Allah'tan gelen her şeye rıza göstermek. Allah'tan gelen her şeye rıza göstermek. nimetlere şükretmek Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek belalara sabretmek İçimizde Arapça ne yani varsa okuyun Hepne Adem Buraya minasib Hadis-i Kudsi Hepne Adem Men lem yazadik nazaj lem yaspir ala belayi فَلَمْ يَشْبُرْ عَلَى نُعْمَعِي فَاَلْيَرْكَ بِسْرَبْ بَنْ سِوَاهِمْ Ey Adem oğlu! Ey Adem oğlu! Allah'ım Ey Adem oğlu! مَلَّبْ يَزَبْتِ قَزَاهِمْ Kaza veririm başımda da razı olmazsa. Bela veririm de sabretmezsem ni'met veririm de şükretmezseniz kendim başka bir Allah'a kabul etmiyor. Kendim başka bir Allah'a. Allah'a ben geldi demiyor, sabretmiyor, ni'mete şükretmiyor. Bunun üzerine ben çekelim başımdan. Ebu Osman öyle diyor. Hazreti Ali'den <gülüyor> hazret Ali radıyallahu anh güzel ahlak. Karamlardan sakınmak güzel akı, elin özüne, namusuna bakmamak, karamdan sakınmak, şefkat özüyle bakmak, şehvet özüyle bakmak, sıyanet özüyle bakmak, kıyanet özüyle bakmamak, elin özüne, namusuna. Arkadaşım, karamlardan sakınmak, bir, halal talep etmek, iki, Ehli ayağlı hoş muamele etmek, ehli ayağlı ile hoş geçinmek. Aileye niye bir zalim kesiliyor çocuğu, vurunca deviriyor oraya burnundan kan kampoşa. Bir sinemaya gider, tiyatroya gider, kumara gider, içkiye gider, beynamazlı gider. Ne yapacağım ama? <gülüyor> Ama küçük kendi sinirin için çocuğu kaldırıp amdaya kaldırı çarparsan buna Allah hayır olur mu arkadaşlar? Allah sever mi? Diyor ki ailenizle güzel geçinin. Güzel geçinin. <gülüyor> Haramlardan sakınma. Halal talep etmek, ehli hayalini hoş geçinmek, hoş muamele etmek bunlar güzel ahlak. Daha Abdullah el-Tusturi'den özel ahlakı okuyorum. Halkın ezasına tahammül etmek özel ahlak. Tahammül etmeyip de sen de karşısına dikilip hamile birbiriyle husumatı devam ettirmek doğru değil. O muallim kardeşimizin çevirsin, çevirsin versin geri. Al kardeşlerim. <gülüyor> Demek ki ben, halkın ezasına tahammül <gülüyor> edecek güzel aklaklı adam. çekecek canım. Işık olur mu? O ne ettiyse ben de onu ona ilerim olur mu bunlar? Bunlar osumak doğar. iki geyiriye mukabilinden mükafat beklememek. Bir yere bir geyiri gettin mi ona bir mükafat istememek. Allah rızası için eğri gitmek. Yoksa ne yarar senin iyiliğin yaptın yaptın da başına kalktıktan sonra Kırk sene iyilik etsem bir adama diyor. 40 seneden sonra bir yanılsam da Kırk sıpranda geçirdim, bütün koynumdan yedin, içtin dese 40 senelik ettiğin iyilik mahvolup gidiyor. Ne iyi oluyor efendim? Demek o kulum için yapmışsın, Allah için yapmamışsın, benim için yapmamışsın diyor Allah. Benim için yapsan mı? Yapsan da onun başına kalkmayacağını, demeyeceğini öyle bir şey. <gülüyor> Asker hocam, Limonlu çay şuraya koyduk koyduk koyduk oğlum şey Daha zalimlere dahi merhamet eder, islahlar için her halda halka şefkatli bulunmak islahlar için dua etmek, zalimlere bile, Allah yarabbi islah eder. Efendimiz söylüyordu, diyordu ki, ya Rabbi şu zatın bana ettiği, kötülüğün mukabili, onu ıslah et de onur, ondan razı ol Ya Rabbi diyebilirim, diyor belki. Yani onu kahrir, kahar ismiyle kahr olsun bizim gibi değerli onlar. Büyüklerin kalbi daima mebla olduğu için onlarla meşgul olmazlar Özel ahlak aynı zamanda bunların hepsidir bu mevzuda bazı hadislerin mealini da kaydediyorum. Siz onu da dinleyin. <gülüyor> müminlerin <gülüyor> müminlerin imanın en kâmili imana en kamil mümini burada bize. Şu bu arkadaşımız, şu hocamız, o amcamız. Halbuki sence de ben? size ben peygamberimizin şeyle göstereceğim. Müminlerin imanın en kamili, ahlakın en güzel olanı Bu ahlakı en güzel ise, o <gülüyor> <or> işte <imanen. gülüyor> En kıymetli insan o. Hayırlınız ehline en hayırlı olanınızdır. Ümmetinin en hayırlısı. Ailelerine, çocuklarına en hayırlı kimse o hayırlı ümmetin. Daha, Ya Resulallah sana en sevgili ümmetin kim bize açığını söyler şunu. birler sahabeler Peygamberimiz bana en sevgiliniz ahirette ve meclisime cennetime en yakın komşunuz, en yakın olanınız ahlak en güzel olanınız <gülüyor> Bak gündüz akşam haber nafile oruç tutanınız değil mi Giz sabahlar amı gelin ne kadar namaz kılanınız di mi Ahlakın Ahlakımız olduktan sonra yaraman gidecek. Şey. Evet yaram olmaz Ahlak illa düzgün olacak yavrumlarım. Allah ahlakımızı düzeltsin ya Bunun düzelmesi untermesin siz de devam edin. Bu devam edeceğiz inşallah. Size bir şey söyleyeyim mi Peygamber? nerede olursanız, olun Allah'tan olun. İce zilt karanlıkta olun, Allah'tan olun. Kendimi bir haramaniye diyecek, bir ısyana, aman Allah'ım var, diyecek böyle Allah'tan için korkacağım. Harun Reşit, Padişah, Harun Reşit. Oca Padişah'ın kafası dönmüş de hıvramış. Bir gün Zübeyde ile konuşurken Zübeyde Hanım annemiz Bağdat'tan Medine'ye, Mekke'ye Mekke su götüren kadın. bin altına yazdırdığı Kur'anı لَنْ تَلَالُ bir rahatta تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Okuyun verince bu ayeti sevdiğini Allah yolunda vermedikçe bir ihsana nail olamam ayetini duyunca o Kur'an-ı Kerim'i bir çocuğa ver vermiş, hedai etmiş, hedai benim olsun demiş. 40 günlük yerden su götüren, buradan Edirne'ye kadar su götüren. Yani Urallardan haber veriyor. Da, hayal gelir insan. Ne var da? İstanbul'a kadar kazdırıyor, ne yapıyor? Bütün şehri temin ediyor. 40 günlük oraya gelmiyor, 30 günlük geliyor. Edirne'ye kadar suyu götüren kadın. Bunun oturmuşlar da ailesi değil mi? Kocası cennetlik mi Cennetlik değer mi hula? Bir hırsı oldu aralarında harun Reşit ki, ben cennetlik değil sen benden <gülüyor> üç talak boş ol, dedi. O ağzından çıktıktan sonra ciğere atmış gibi yandı. Ne yittin ben, dedi. Ayrıl, ayrıl benden ayrıl, dedi. Ayrıldı. Ondan sonra hocaları topladı. Hocam bu kolay bulun bu. Üç talak vermeyeceğinim, padişah. Bir talak versen, ikisiyle geriye bağladım. İki talak versen, biriyle bağladım. Üç talak, üç ip kadından boşandım mı bir daha geriye gelmeye imkanı yok. Ancak üç ay, on gün sonra çocukluğuna çıkmazsa batını bir başka kocaya verilecek, onunla birkaç gün kalacak, o da boşanacak. Altı ay, yirmi gün sonra sana gelecek, ondan da çocuk düşmezse kavmine. Ben ilim deyip alamam ki diyor. Alamıyorum, bir kolayını bulun ya. Ben padişah topladım, ulemalar böyle dolu başımda. Çalıştılar, çıkardılar, efendisi illa zevce ahar olacak, başka, hiçbir çare yok. Yahu dedi, hiç başka duyduğumuz bir gulema yok mu? İşte yeni yetişti, imamı Şafii var dedi. Başka 22 yaşındadılar, genç bir hücefendi, dedi, onu getirdiler. Esselamu aleykümde bu, aleykümde aleyküm de selam Dediler, ayağa o peygamber sülanesi, mutbul aktaplı. Padişahım dedi, sen bize mi muhteksin, biz sana mı muhteceğim? Şimdi ben size muhtecim, padişahlığına her zaman siz bana muhteksiniz. Şimdi ama şimdi muhteksin, niye orada oturuyorum daha tahta? Oradan aşağı indi, ben oraya oturacağım dedi. Oradan aşağı indi, oraya otur. şöyle karşıma otur dedi, karşısına oturdu. Allah'ını, dinini, peygamberini, Muhammedini seversen, hiçbir günaha rast geldin de Allah korkusundan terk ettiğin oldu mu dedi. Hiçbir günaha rast gelip de Allah korkusundan bu günah diye terk ettiğin ''Vakiye midir, oldu mu bu hiç?'' dedi. ''Oldu ama diyemeyeceğim, utanırım ben şimdi, Günahdan utanırım.'' ''İnsanlardan utanırım.'' dedi. ''Ne diyeyim ben şimdi?'' şaştı ''Yok demezsen olmaz.'' Dedi. ''Diyeceksin ki ben de Petra vereceğim.'' De. Hocam dedi. Zübeyda gibi, hanımın var, şeytan beni aldattı, elin namusuna gözüm düştü dedi. Akşam vardım dedi, yatağa, atma, her şey hazırlanmış, namusumu bozacağım. Uç kuruma elim deyince, elim titri titri titri titri başladı. Allah'tan bir hıf geldi korku, ayakkabımı giydirdim. Nereye giden dedi, hadi. gel koş şuradan Allah'tan korkuyorum dedi. Cübeyde boş değil, sen de ehli cennetsin. De. Ehli cennetliksin sen de Jübeyde boş değil. Kocalar tüm ayaklar. Hangi şiile fetva veriyorum böyle bir birə. Estağfirullah hawa cennete hiye l-hawa. Kim Allah korkusundan bir günaha rastlanla huzur ilahiyede ben nasledildiği korkarsa onun varacağı yurt cennet diyor Allah. Oradan diyor. Nerede olursanız olun diyor Peygamberimiz Nerede olursanız olun Anlayınız değil mi? Nerede olursanız olun Allah'tan korkun <gülüyor> Bir günah işlediniz mi? Arkasından tövbe edin Değilikte bulunun ki Onu yok etsin <gülüyor> Yok etsin geçsin İnsanlara da daimi yüzel ahlakla muamele edin. Paranız, pulunuz, hiçbir şeyiniz kesilmez. İnan, ipimizden nimet döken insanlar vardı. E, diliyle bize küçük bir şey söyledi. Ne parası, ne kulu, ne, şey, ne iyiliği ne. hiç kalmadı çünkü dilinle sakatım olmaz, güler yüzün tatlı. Vurmanın yarısı kadar diyor Peygamberimiz hadis-i şerifte sadaka verin. Ümmet bu? cehennemin cehennemin Allah'ın gazabını söndürür. Onu da bulamazsak yarısı var. onu bulamazsanız Kardeşim eğer olsaydı verirdim, çok üzüldüm senin bu hacet isteyişine lakin yok, dilinizle sadaka verin yine kurtulursunuz diyor. Bildiğiniz gibi değerli. Dilden bir kelime söylen dünya yıkılır gider. Bir kelime söylen dünya <gülüyor> yapılır gider. Dil böyle. Hem zehir hem bal. Hayaktan da kalb dille şey etmiştik. Böyle devam ediyoruz. Bir gün Resulü Ekrem'e hangi kul Allah'a daha sevgilidir? Saha sevgilileri anladı. Hangi kul Allah'a daha sevgili? Biz de Allah'a sevgili olmayı istiyoruz değil mi kardeşlerimiz? Ha, böyle size çok tatlı bir suhbet çıktı yani, seçtim yani <gülüyor> diye sorulmuştu. Cevaban, Allah'a en sevgili kul ahlakı en güzel ulandır. Çalışma, boşuna mi, başka yere gitme. Şu an çocuk okuttum, ne çocuğu çocuk para verdim, gündüz akşam adan oruç tuttum, adan namaz kıldım, filan der. Bunların elini kabul etmiyor Peygamberimiz. Yediyoruz, hepsini yapacaksın ama güzel ahlaklı olacaksın. Hepsini yapacaksın ama güzel ahlaklı olacaksın, güzel ahl ahlı olacağız. Allah sizlerin şu gençliği, ihtiyarlı, orta yaşlı kardeşlerimizin hürmetine bize de güzel ahlaklı et Ya Rabbi. Bütün de güzel ahlaklı et Ya Rabbi. Size bir güzel ahlak haber vereyim. İki tane alem, şöyle dursun, çayımdan da alayım. Bir, İmam-ı Ağzam Efendimiz, radıyallahu anh. Bir gün hasta olmuştu Yahudi'nin birisi yoklamaya. Yani komşusu Yahudi vardı, hastalığın geçmiş olsun'a gelmiş. Geçmiş olsun ya İmam. Estağfurullah demiş, komşu hakkı var. Çünkü. Zimmidir, bir hakkı var. Müslümandır, hem o komşu hem Müslüman iki hakkı var. Üç hakkı olan hem Müslüman hem komşu hem akraba olursa üç hakkı var. Onun da o komşunun da bir hakkı var, dedi ki ''Ya İmam, evde çok fena bir koku koku!'' Öyle mi? Evet dedi. dedi, ''Ben bu kokuyu def edeyim.'' Neyse dedi, ''İmam tavaletten fena kokuyor.'' Evet dedi. ''Hiç şey, sen git, ben o kokuyu kaldırırım.'' dedi. Allah'a seversen söyle, ne bu? Allah'a mı seversen diyorum dedi. şimdi incinirsin belki, ne deyince diyeceğim. Değil mi? Allah'a mı seversen diyorum. Daha görüyorsun, damın kuşasını ya dedi, orayı geldi ailem, çocuklara. Daha resmen, imam İslam imamı deyip, beni beğenmediklerinden oradan tövelet yapıyorlar aşağıya. Ben hasta olduğumdan o pisliğin üstünü ürtemedim. Şimdi böyle peyip ürtelim. Bir de bana demelerin, seneden beri. iki seneden beri komşuyu incikmeyeyim diye ailem ve çocuğunun yaptığı eza'yı sana duyurmuyorum ki komşunun için diye onun üstüne kül dökerim ben kesin. Selesiyle kaldırırım. ''Sen hiç bir tesir olmak yet'' dedi. ''Ben ölsek yetmem, yesili oldum ben'' dedi. ''Ney bu İslam dini böyle nasıl diziymiş?'' dedi. Ee, Peygamberimiz ''Fa aksim men eserim beek'' ''Kötülük edene iyilik edin'' diyor da, bende çocukların ailen kötülük ediyordu. ''Eşhedü Allah'' ''Eşhedü Allah'' Muhammeden abdurdu ve Rasulü geri eve kopuştu, ailesi de çocuğu da hepsini iman ettiler. Bu güzel, güzel ahlakın yüzünden hep iman ettiler. Gelirler oraları kaldırdılar, burayı suvadılar, ehud badanarında her gibi bazı şey yaptılar. Ya iman gözü ürdüler. Olur dediler. Elhamdülillah Peygamberimizin tarifi, sizi iman etmeye vesile oldu. Yani üzülecek bir şey yok dedi, hiç üzülme Allah aşkına üzülmezler. Öyle yola getirdiler insanı, bizim gibi Hakaratla, kamayla, bıçakla, öteyle, veriyle değil arkadaşlar. Öyle anca güzel ahlakla insanları memnun edeceğiz. Gönül bilince yine düğün gelir, <gülüyor> gelir mutnafız gibi çeker insanları. Şimdi zayıf gibi görünür ama güzel ahlak çeker. Bir daha diyeceğim. Maruf-u kerhi, mutlise aziz. Allah'ın şefaatine nail <nâir> <gülüyor> Bak yavrum, vefat ederken çocuklarına demiş ki, benim cenazamda hırıltı kopar. Cenazamda canlama olur. Her kavim beni kendi mezerine götürmek ister. Çünkü ne Yahudi'ye Yahudi dedim, ne Nasrani'ye Nasrâr'ın dedim, ne Mecusi'ye Mecusi'ye, ne Müslümanları kırdım, ne onları kırdım. Şimdi herkes kendinden zanneder. Benim cenazam kılınınca yerinde koysunlar, cenazamın e, taktasını, sal ağacını, vücutumla beraber hangi kabire götürürsem oradanım ben demiş. Asiyet ediyorum demiş. Ölmüş. Esretten dört kabir birikmişler. Mecud biz götüreceğiz önümüzden. Yahu diyor biz götüreceğiz. Nasrani diyor biz götüreceğiz. Müslümanlar diyor ki bizim imamımız diyor. Geç bağırıp çığırmam. Babamın vasiyet naması bu. Okudular. Peki peki cenazeyi kaldırdılar, yerine koydular. Cenaze yukarıya kaldı melek mi kaldırıyor? Ben bilmem ne manevi edeceğimi. Melekler kaldır, kaldırdılar. Bötürdüler. Müslüman mezarlığının başına iletti koydu. 800 tane kafir hep birden eşhedü en la ilahe illallah <gülüyor> ve eşhedü en muhammed ve resulü. Gördünüz mü kardeşim güzel ahlakı? Yemde ahirete gittikten sonra 800 kafiri Müslüman ediyor. Bir de i̇şte Müslüman ise o ne kadar ibadet itaat bin mingil misli ona yazılır. Sekiz yüz kafirin bütün imana dönüp de şey ettiği, o ahirete gelen maruf-ı kahinin üzerine yazılıyor. Biz güzel ahlak olalım yavrum. Duymadınız mı daha konuşuyor mu? Zor sunmadınız mı? <gülüyor> Saatimden gelmiş de üstüne bilirsin Oh, ahlakı güzel olandır buyurlar. İnsanları ekseri cennete koyan, insanları çok çokça cennete koyan Allah korkusu ve güzel ahlaktır. Ekseri cehenneme sürükleyen dil fuhşudur. Dil dilde aziye aziyet etmektir. Dili diline günah söyletmektir. Ekseri cehenneme koyan dil fuhşudur. Sevber saymak Sert gitmek, benalık. Bunlar oluyor, güzel ahlakta cennete var. Dört şey eğer sende varsa, dünyadan kaybettiğine kam yeme. Nalım ötmüştü var. Bir şey düşünün. Armanın kalmadı. Hiç kaygılanma dört şey varsa. Ne o dört şey? Efendim? Doğru söz. Sözü doğru söyleyebiliyor, yalan katmıyorsan. Bir, emaneti muhafaza. Emaneti muhafazadan on gün vaaz veriliyor. Göz emanet, kulak emanet, ağız emanet, el emanet, ayak emanet, kardeşlerin emanet, aile emanet, çocuklar emanet. Emanet emanet. O insanların verdiği emanet, kim emanete hıyanetliyse münafık sıfatında olur. Onun için çok uzun bu. Onun için kısaca doğru söz. Emaneti muhafaza. Güzel ahlak halal lokma. Bu diyor varsa dünyadan gaybettin. Halal lokma yiyebiliyordun da haram katmalınsa, tanga katmalınsa, faiz katmalınsa, veresini e, Kur'an-ı Kerim'e göre yapmalın da başka yola göre yaptıın da zıkım yiyorsan ailenin malı. <gülüyor> başka hiç burada oturmayacaksın. Çünkü hiç zıkımı yiyip de haramla dolan bir adamın Kırkın ameli bir lokma ile oluyor, duası hattı oluyor. Onun için arkadaşlarım helala çok dikkat edelim. Güzel ahlak, <gülüyor> çok dikkat edelim. Emanet-ül çok dikkat edelim. <gülüyor> Doğru söze çok dikkat edelim. <gülüyor> ya, kağıdın bir böyle dol. Ne yapacağımızı gel. buraya da şeyden dinleyelim Ahmet canım orada. Çok fazla. Allah Celal, Hazretleri ve Aleyhi, bir hadisi kutsusuna buyurdu ki muhakkak nefsi ilahiyye için İslam dininden razı oldun. Bu dine ancak sahavet, güzel ahlak yaraşır. Sahavet yaraşır, güzel ahlak yaraşır. İkram edeceğiniz kimseye bunlarla ikram edin. Neyle? Bir sahavetle, bir de güzel ahlakla ikram edin. Ötekiler unudulur gelir hadaitler, yedik, dirgahlar, ballar, bekmezler neler, ne yedirse baklavlar, hepler, neler, koyun kes, bu Yahya'lı ne kadar unudulur gelir, o yediğin nimet pisliğe tahmin unudulur, geçer, geler. Onlar bir şey değil mi? Ama değil, unudulmaz, bir kardeşimiz var, devel ver, ne güler yüzü var, ne sekavetleri var, yarabbi değil, ey bed unutmaz <gülüyor> Allah'ı unutulmayan sevgili kullar zümrasına bizleri ilhak buyur ya Rabbi. Rıza lillahi tealel Fatiha.